Kıymetli camra dinleyenleri, Profesör Doktor Etem Civecioğlu hocamızla birlikte bir galiberin kitabı programında daha beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Hocam Esat Erbil'i Hazretleri bu mektubatında bir şiirinde şöyle diyor. Muhabbet erbabının yolunda asayiş bulunmaz. Gönlü yanık aşığın hazzı elemlerdir. Hı. diyor. Hakikaten kendi hayatına da baktığımızda Sade Efendilerin hayatı hep meşakkat deçiliyle geçmiş yani. Bir Erbil'deki hayatı, sonra İstanbul'a gelişi, İstanbul'da Beşirah dergiyinde yaşamış oldukları ve Kelam dergi aş Buraya kadar daha önceki programlarda hep anlatmıştık. Şimdi bu Erbil'e sürgün edilişi veya Erbil'e görevlendirilmesi ile alakalı bir hayatında önemli bir bölüm var. Özellikle Erbil'de bir on sene tekrardan kalıyor kendi memleketi. Onunla alakalı hocam neler söylemek istersiniz? Evet. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam aleyye resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şöyle ateş şiiri var. Esade Rıza Hazretlerimizin kuddese sırrun ateş şiiri harika bir sanat eseri. İşte kefen ateş, işte gülzar ateş böyle ateş ateş. Peygamberimiz kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene. O şiirde ateş sayısı o 23 tane geçiyor. Hmm. Bunun üzerine şöyle bir saat konuşalım mı? Evet. Abdülhakim Ervasi Hazretleri'nin dediği gibi... ...ve Esad-i de... ...Müktubat'ın bazı yerlerde bahsettiği gibi... ...peygamberi seviyor musunuz? Seviyoruz. O zaman dikene ve çileye hazır ol. Bitti. Yani seviyorsanız... ...sevdiğinizden size nasip verilir, pay verilir...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 Yüzmet'e götüremiyorsunuz. Afrika'ya gitmiyor. Evet. Şöyle evet hocam, Erbil'e evet. sürgün edilmesi, Erbil veya sürgün değil de ikamete memur edilmesiyle alakalı. İkamete memur edilmesi. Yani farklı ifadeler geçiyor e, kitaplarda. Yani Abdülhamit Han Hazretleri ikinci e, 2. Abdülhamit Han e, Esat Efendi Hazretleri Erbil'e gönderiyor. Memleket Erbil'de. 10 yıl kadar kalıyor tabi. Bununla alakalı değişik görüşler var kitaplarda. Yani Sürgün ifadesi geçiyor, ikamete memur edilmesi ifadesi geçiyor. Yani Erbil'de yaşamış oldukları e, ve orada yapmış olduk, yaptığı faaliyetler bu kitaplarda tabi anlatılıyor hocam. Bununla alakalı sizin e, kanaatiniz, yani sürgün veya ikamete memur edilmesi, Abdülhamid Han tarafından gönderilmesiyle alakalı sizin kanaatleriniz nelerdir hocam? Valla önce benim Eûzü Bilemle Şeytanir'e bismillahirrahmanirrahim, Esadeli ve Hazretleri kendisine...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 Böyle bir miktar bulunmuş. Onların gazetelerinde diye yazı yazmıştır. Ama tabii muvaffak olmamıştır. Çünkü şehri kimliği, ilim adamı kimliği iddiaçıların kafasına uymamıştır. Bu o ayrı bir konu. Oralara girip de gönlek eder bir takım hatıraları tazelemeye gerek görmüyorum. Şu kadar varken İngilizler petrol bölgelerinin haritasını çıkarmışlar. Antropologlar, oryantalistler, e, tüccarlar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 Ve bu kitabı yazarken de Mimar Abdani şey e, eserim vardı. Bunun üzerine 30 yıldır uğraşıyorum ben. Bir sene, iki sene değil. 30 sene geçti. Çünkü yani, uğraşıyorum evet. yani. Evet. Teferruat ile uğraşıyorum. Abdülhamit Han Hazretlerin panislamizm siyaseti doğrultusunda... görevli gönderilmiştir ve İngilizlere petrol oyununa karşı dur diyebilmek için orada ne yapmıştır? Şimdi İngilizlere dur diyebilmek için orada tanınan bilinen bir şahsiyet.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 Ve Mevlana Halid-i ba Hazretleri e, kültürel olarak bir düşünürsek, e, o bölgenin bir diasporasının, o bölge diasporasının merkezinde olan bir isimdir Mevlana Halid-i Hazretleri. Onun etrafında o bölge Mevlana Halid-i Hazretleri etrafında toplanmış 450 tane halife çıkarmıştır. Evet. Yani 450 tane kendisine şey çıkmıştır. Vefat yaşı da 48'dir. Ben Şam'da Kasyon Dağı'nda zehir mübarek zaten. Genç yaşta da vefat etmiştir yani. Ama çok talebe yetiştirmiş. Çok talebe yani, yetiştirmiş. Yani, yani, halife yetiştirmiş. Fakir kendimiz onu örnek aldık. Talebe yetiştirmek, talebi yetiştirmek. Ölene kadar devam. Yarabbi 90 sene ömer ver, 90 sene adam yetiştireyim. Yok vazife veriliyormuş. Yok görev. Bunlar önemli değil ya. İki adam bak Bana ondan bahsetsen. Benim talebe insan önemli. İnsan malzemesini yetiştirmek önemli. Yarının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 Merkeze gel, merkeze gel diyor Mevlana, baza baza heran çi hesti baza ger kafiro ger putperesti ger sat hezar kerre tövbe şi kesti, baza baza heran çi hesti baza dergehi ma ümmidini merkezden uzaklaştın baza hanıma buradaydın sen uzaklaştın merkezden bambaşka bir adam oldun akültürü oldun batılı gibi oldun, Hristiyana benzedin dön İstanbul merkezine gel sen Allah'taydın Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte Esed er-Rı Azretleri ve Kadiri otoritesi. Hazreti Hüseyin'in nesli. Başka müderris, İlahiyat Fakültesi profesörü, ilim adamı. Lamıcımı yok. Bütün zaman Hazretlerinin sorduğu hatıratta var bu. 10 tane soru soruyor. Kendilik problemi ama. Bütün zaman bütün zaman olarak kendi problemi. Deha bizzat. İstanbul'da o sorulara cevap verildik. Adam buna mi Esadir Bilâzîtlere cevap veriyor. Yedi tanesini sordum diyor. Hepsini cevaplandırdı ve kalbi mutmain oldu diyor. Ve her cevaplandırdıkça bir zaman Hazretleri diyor. ayağa kalktı diyor. Bismillah Allahü Ekber dedi, diyor. Teşekkür etti diyor Esadir Bilâzîtlarına. Kafasındaki üç soruyu sormadı diyor. Esadir Bilâzîtlere dedi ki bir zamana Siz on tane soruyla geldiniz. Yedisini sordunuz. Üçünü sormadınız. Diyor.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 Ve o bölgenin insanı. O bölgenin genetik temel kodlarından birisi. Başka? Türkçe biliyor. Arapça biliyor ve Kürtçe biliyor. İkinci Abdülhamit Hocam bu panislamizm siyaseti değil? çerçevesinde bu değil şey de. Efendileri, bu İslam Birliği siyaseti Bütün için, dünyaya dağıtmıştır. Her yere dağıtmıştır. Ve bununla ilgili ben bir talememe bugün doktora tezi çalıştırıyorum. Talebelerinden birisine. Bu konu doktora tezi. Abdülhamit Han'ın Panislamizm siyasetinde sufilerin rolü. Sufiler, Japanlara kadar, her yere Güney Afrika'ya kadar, hep böyle şey Her yere, her yere göndermiş. Bugün yani. meçhul, arşivlere girilmesi, araştırılması lazım. Bu hakikatler zamanla, inşallah hepsi ortaya çıkacak evladım. Sizin yani bu, ben burada şunu anlatmak istiyorum. Evet. Esad Erbil Hazretleri bütün oradaki aşiretleri topladı. İngiliz Tehditini anlattı.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 Meşrutiyetin ilanına kadar orada kalıyor. Bu irşat ve evet. hizmetlerle meşgul oluyor. Mektubatının da yani büyük çoğunluğu özellikle o mektuplar Erbil'de kaldığı süre içerisinde mülletleri tarafından veya seyhanlarının kendisi yazmış olduğu mektuplara cevap olarak oluşuyor. 10 yıllık süre içerisinde hocam sizin de bahsettiğiniz gibi evet. orada bir misyon icra ediyor Esat Efendi.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 bu kadarla itifai etmeyi uygun görüyoruz. Oğlu Ali Efendi bu İstanbul'da mukimken diğer oğlu Muhammed Efendi zannediyorum. bu Erbil'de bu Türk muhibleri cemiyetini o faaliyetlerde görev alıyoruz. De, evet. Devam Sizin de edelim. bahsettiğiniz evet. gibi bu Ada Pazarlı Peyman Amca'yla alakalı evet. bazı hatıraların olduğunu biliyoruz. Evet. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Yani Pehlivan Amca çok mübarek bir Allah dostu. Fakatin pehlivan yapılı da bir insan kendisi. 1903'te dünyaya gelmiş. 1970 senesinde de vefat etmiş. Adı? Yani bu lakabı pehlivan. Ee, Muhammed, diyor, Çakmak. Öyle yani Muhammed, Muhammed Çakmak. Muhammed Çakmak. Ee, şu anda İzmit'te yakın akarabahları, torun vesaire, sülalesi, atapazları ve İzmit'te mevcuttur efendim kendisinin. Kendisi önce rüyasında Esad Efendi'ye. Sonra onun şehit edilmesiyle onun halifesi Düzeli Halil Efendi'ye intisap etmiştir. Düzeli Halil Efendi de vefat ettikten sonra Sami Efendi'nin yetiştirdiği eee Esaderi yetiştirdiği Sami Efendi'ye intisap etmiş ve vefatına kadar 1970'e kadar onu ona intisapta ber devam olmuştur. Önceleri Pervanamıza genç olduğu için böyle pazarından ara ara Esad Efendi'ye Kudüs-ü Surru Hazretleri'ne ziyaret ve hizmet için giderlerdi. Çok mübarek bir zat. Yani Adapazarı'ndan Düzce'ye kışın kar yerde bir karış bir kendisi gibi bir arkadaşı varmış o 20 km emine öyle bir şey galiba yürüyerek giderler haftada bir daha yürüyerek gelirlermiş. Sohbete mi gidiyor? Sohbete, sohbete sohb giderlermiş. Adapazarı'ndan Düzce'ye sohbete gidiyor. yer 4 santim 5 santim 10 santim bir yerde kar var bugünün dervişe evinde rahatlığından vazgeçip de haftalık taksiyle gittiği sizazı koltuklara oturup çay kahve çekirdek yedi, sohbetlere gitmekten hazır ediyor yüksünüyor ağır geliyor bu zatlar 20 kilometre gidiş 20 kilometre geliş bir gece alırlarmış 40 kilometre karın altında gider gelir sohbeti bırakmazlarmış Yani haftalık sohbetler o, tabii, kadar, tabii. Önemli yani. o, o kadar önemli o yani, yani. kadar önemli anlayana bu tabi yani, yani bunlardan ibret almamız lazım kendimize seküri vermemiz lazım böyle insanlar gelmiş geçmiş bu ne aşk ve bu aşk şimdi niye yok Bahad-i Nakşibend hazretleri işte, tarikama sohbet est, yani, abi, sohbet est. Yani. yolumuz sohbet Yol, de yolumuz sohbet yoludur der sohbet varsa var yoksa yok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 Kendisine bir ev almıştır. İki katlıdır. Bugün de yeri bellidir. Keşke arkadaşlarımızdan merak edip de o evi satın alsalar da ora böyle bir kültür vakfı olsa, Kur'an okunsa, hadis tefsir okunsa, içinde tasavvuf okunsa, zikir çekilse ne kadar güzel olur. Toplanılsa, bir araya gelse Esad-ı Ebu er ruhu şad olur. Erenköy'ne. Efendim, 1905 senesinde Erenköy'e taşınır. Sami Efendi Hazretleri'nin de Erenköy'de İstanbul'da Adana'dan geldikten sonra Erenköy'ü seçmesinin sebebi Esaderbili Hazretleri'nin orada oturmasıdır. Sami Efendi Erenköy'e bağlayan Esaderbili Hazretleri'ne olan derin muhabbeti, derin sevgisi, derin aşkıdır. Erenler diye eskiden orası. Hep orada Erenler yetişirdi. Hep o isimleri var. O isimlerin bir manası var. Esad Eylül Hazretleri Erenköy'de oturmaktadır. İstanbul'da Reisül ül görevinde bulunması sebebiyle, tabii bütün şeyhlerin, Osmanlı Devleti'ndeki bütün şeyhlerin başı, Nihaneşşehir Başkanı pozisyonda bir görev yaptığı için Esad Eylül çok tanınıyordu, çok biliniyordu. Ve bu yüzden pek çok geleni gideni oluyordu. İstanbul'un ve Türkiye'nin her tarafından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 O topluluğun sekizincisi olmaya çalışıyorlar. Doğu Anadolu'da Samini Hazretleri diye bir şey var. Sekizinci manasına geliyor. Talebiye sordum, niye Samini demiş? Yani insanlara asabı ı kehfin, köpeği gibi sadakatle hizmet etmenin sembolü var ya, o sembol şifreyi isim olarak Samin, Samini, sekizinci adını vermiş Şeyh Efendi. Sekizinci anladın yani,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 Pehlivan amcanının kalbine bir düşünce geliyor. O düşünce şu. Ey Pehlivan! Ada Bazarından kalktın geldi. Bak görüyorsun bu salon hep alimlerle dolu. Bu salonun çoğu şey, çoğu halife. Kıyamet gününde böyle muharek zatlar dururken bu kalabalık içinde senin gibi kapı önde böyle üzülmüş oturan seni Esat Erev'le hatırlayabilir mi ki? ...bu kadar seskin zatın arasında... ...beni Esad Erbülü Hazretleri... ...hatırlayabilir mi ki? Ben kimim ki? Bunu düşünmeye başlamış. Ne aklından geçiriyor ya. Böyle düşünürken içini bir hüzün kaplıyor. Ve boynu bükük... ...o kırıklıkla... ...münkesiretul kulüp olarak... ...hizmete devam ediyor. Çayları getiriyor, şekerleri getiriyor... ...pastaları, çörekleri getiriyor. Ve o hüzün üzere... ...sohbet bitiyor...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 benim Ayasofya'daki Şerhi Akaid adlı Taftezani'nin eserini okuduğumda takip etti. Açıklamalarımı ve şerhlerimi dinledi. Bundan dolayı kendisine bu sertifika verilmiştir. İmza, Minkariza'da Muhsafe'nde mühürü basıyor. Siz, Aynen böyle. Siz de bu haftalık dersleriniz dedi mi hocam? Bu evet. Yani yani yapmış olduğunuz sahi dersler. Sahih Müslüm işte evet. fakir. E, daha önce Ramuz ile hadis 7200 hadis tam 10 sene sürdü. Halka dersi oluşturduk.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 İşte bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Peygamberimizin ve İmam-ı Müslüm'ün şefaatine Allah nail eylesin. İmza Profesör Doktor Etemce Cebecioğlu. Böyle bir sertifika bastırdım. Kitaptan icazet. Osmanlı usulü. Bunu da camlatın, asın. İnşallah İmam-ı Müslüm'ün şefaatine nail oluruz. Onun üzerinden Peygamberimiz de bize inşallah şefaat eder. Çünkü i̇mam Gazali Kimya-i Saadet adlı eserinde diyor ki, Bir alim bir kitap yazar diyor.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 i̇mam Gazali'nin Kimya-i Saadet Okulu'na gidiyorum. O türden bir sıratını okuyorum. Veya da İmam Kuşeri Hazretleri'nin Risale adlı okuluna gidiyorum. Ders başladı. Selamun Aleyküm. Her kitap bir okuldur. Talep olmak mühim olan bu. İşte bunları i̇şte, bilen birisiyle okumak gerekiyor. Tabi olarak, bilen birisiyle okumak önemli. İşte, Eskiden bu gibi halaka dersine devam eden Osmanlı dönemi balıkçı esnafı, manav esnafı 3-5 e, dersen izazet alır, fıkıh okur, tesürü hadis okur, akai dokur, kendini yetiştirir, toplumun her katmanı gelir ve bunlar toplumda bu insanlar sayı görürdü. Sanki ilat fakültesini bitirmiş gibi. Yani e, açık öğretim eskilerde ilat fakültesi var ya, dışarıdan devam edenler gibi bir nevi diploma sahibi olurlar ve bilgi sahibi olurlardı ve toplum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 Kandemir Hoca'nın tercümesi üzerinden orada Arapça metinlerinden istifade ederek onu cemaate anlatıyoruz. Kaç senelik der bilmiyorum. Bitince onun üzerinden de yine bir sertifika vereceğiz talebelere. Hem de Şerhi Şifayı yani e, e, o şifa, şifa eseri neyse onu okuyacağız ve bitireceğiz inşallah Allah nasip ederse. İnşallah Allah onu da şefaatine nail değiller Eskiden bu usul vardı. Bunu kaybettik. İlmimizin zekatı bu.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 bir e, hatrası var. Bir de ondan bahsedebilir misiniz? Yani. Evet. Yani pehlivanımıza yani, yani... Büyük zatlar aslında yani ellerin öpülmesinden öyle pek fazla öyle bir yani o tür şeyleri zevk almazlar ama yani bunun bir misafayla, bir bağlantısı olduğuyla alakalı bir hatıra var. O önemli gerçekten. Yani şöyle şimdi bizim Türk kültüründe örfünde el öpmek çok yaygın. Evet. Bu Arabistan'a gidiyoruz. Böyle orada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 Siz bu hadisi okudunuz mu? ben böyle bir hadis duymadım. Nereden? diye sormuştu. Peyleman diyor ki efendim belki sizi görmemiş olabilirsin ama Esat Erbili hazretlerinin mektubatında bu hadis var oradan okudum diyor. Ve cami-i hadisidir diyor. Evet. Müftü Efendi hayatında ilk defa duymuş. El öpmek musafadır. Musafaha sünnet değil mi? Irman el öpebiliriz yani. Elhamdülillah Bu alemin en ednası benim. Uzatın elinizi. Hepinizin elinden öpeyim. Ya öptürmeyelim de el öpmeye çalışalım. Gerçekten ben açtım mektubatta. Bu hadis-i şerif var. Ve kaynağını araştırdım. Cami-ü Sagir'in Müslim Müslümanın elini öpmek bahsi var orada.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 Pehlivan amca da böyle 20 yaşlarında İstanbul'a gelip giderken daha Esad Efendi'yi tanımıyor ama bir münasebetle tanışıyor ilk defa. Ve ondan tarikat dersi alıyor, ona intisap ediyor ve ona deriş oluyor. Bir gün, günlerden bir gün Esad-ı Rabbani sohbet arkasında otururken pehlivan amca usulü oydu, hep kapının yanında otururdu. Samini 8. olmaya çalışıyordu. Sohbetin esnasında Esed Efendi Hazretleri oğlum pehlivan gel yanıma diye yanına çağırıyor. Orada bulunan salonda bulunanlara Ada Pazarlı Pehlevan takdim ediyor, tanıtıyor. Yani iltifat ediyor yani. Bir i̇ltifat edeyim, edeyim. ediyor yani. İşte Pehlevan amca o tanıtma olayından sonra parlamaya başlıyor, Hizmetleri artıyor, sohbetlere koşuyor ve sonunda insanı kamil oluyor.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 Zira Sami Efendi Hazretleri Kudüs'e sürü adı e, halife olarak e, mektubatta zikili geçen birkaç kişiden birisidir. Hoca Ekta Efendi falan gibi. İcazetli Hoca yani. Efendi gibi. Evet. İcazet i̇cazetli. Ol. Derken Adana'ya geliyor ve Sami Efendi ile görüşüyor. Efendim Fevzi Efendi vefat ettikten sonra bu Ada Pazarı İkvanını kime bağlayacağız? Soru soruyor.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 ihvanın ve ilim erbabının bize saygısı vardır. Bizde bundan başka da hiçbir şey yoktur. diyor. Yani ben ha halifeyim, görevliyim. Böyle kendisini öne çıkarıcı ifadeleri kullanmıyor. Sami Efendi mahviye sahibi biliyorsunuz. Evet. Yani böyle yani biz pe beni severler o kadar diyor yani. Görev bendedir demiyor. Ö görevli olduğu halde. Yani benim şöyle icazetim var. Bazı maceralar hatırlıyorum yani. da, gözümün önüne geliyor da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 vefattan sonra. Ali Efendi vefattan sonra Adapazarı ifmanını bu şekilde teslim almış. Yani dikkat edin. Böyle bir hevesle, böyle bir nefsaniyetle tamam falan filan diye değil. Yani mahfiyet ve yokluk duygusu içerisinde. İnsanın ı budur. Görev olduğu için yani. Kapıydır. Böyle dal, balıklama dalanlara da görev verilmez aslında. Ama işte Yani Talip olmak değil de matbul olmak Sular, mat mat mat mat mat mat sular, sular mat öyle akmıyor maalesef. Evet. Talip olanlar emri hak vaki olursa bundan sonra yine görüşürüz diyerek Pehlivan amcayı Sami Efendi Hazretleri yolcu eder. Bir süre sonra halif Fevzi amca Hakk'a yürür ve Pehlivan amca İhvani ile birlikte gelir. Adana'da Sami Efendi Hazretlerine eder. Mana alemi bu. Boş kalmaz. Bir güneş batar. Hemen arkasından yeni bir güneş doğar. Her bir halif Fevzi'nin ardından Bir sami doğar sema kapısından. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Adınıza sağlık. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Etemci Beceoğlu hocamızla birlikte bir programda sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar buluşmak umidinde.